Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Uzay Polat'a teşekkür ederiz. Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Bayer Genç Bilim Elçilerinden Özge Sönmez ve Damla Sedef Güler'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii, ben Özge yaklaşık 6 yıldır Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışıyorum. 8 yıldır da sivil toplum içerisinde ...daha iyi ve daha güzel bir dünyada yaşayabilmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben de Damla. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği mezunuyum. Bu yıl mezun oldum. Ben de dört yıldır Toplum Gönülleri Vakfı'nda gönüllülük yapıyorum. Peki birazcık projeden bahsedebilir misiniz? Proje Toplum Gönülleri Vakfı tarafından mı yürütülüyor? Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, Bayer ve toplum gönüllülerinin ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Projenin uygulama alanı Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sahası. Bir bilim okuryazarlığı projesi. Bilim okuryazarlığı bizim günlük hayatımız içerisinde çok aşina olduğumuz bir terim değil. Daha çok böyle günlük hayatta etrafında olup biten şeyleri araştıran, merak eden, bununla ilgili bilgilere ulaşan kişi anlamına geliyor bilim okuryazarı. E, proje çok temelde gençlere, gençler aracılığıyla da çocuklara bilimi sevdirmeyi hedefliyor. E, peki, bilim, ok, bilim okuryazarlığı çok güzel bir konu. Hani bugün, bugünlerde çok da önemli olduğunu düşündüğümüz bir konu. Peki, bize bu projenin e, hani basamaklarından, ne yapılacağından bahsedebilir misiniz? Tabii. E, öncelikle gençler bir hafta süren bir bilim okuryazarlığı eğitimi alıyorlar. E, bu eğitimde doğa bilimleriyle ilgili ve bilim okuryazarı olmakla ilgili bilgiler ediniyorlar. Aynı zamanda projeyi ilköğretim okullarında çocuklarla birlikte uyguluyoruz biz. E, bu çocuklarla nasıl ilişki kurulur, çocuklara yaklaşım nasıldır, çocuk hakları nedir bununla ilgili bilgiler alıyorlar. E, eğitimin sonunda da ilköğretim okullarında çalışmalara başlıyoruz. Peki, dinleyicilerimiz hani belki bilim okur yazarları nedir bilmiyordur. Bilim okur yazarlığı hı hı. nedir? Belki bunu özetlemek istersiniz. Tabii Bilim okuryazarı kişi aslında hayatında ve etrafında olup biten şeyleri gözlemleyen, sorgulayan, merak eden ve bununla ilgili araştırmalar yapıp bilgilere erişip kendisine e, hayatta durduğu bir yer edinen kişi anlamına geliyor. Biz de bu proje ile gençleri ve çocukları günlük hayatlarında olup biten şeylere dair e, sorgulamaya ve bunlarla ilgili bilgiye ulaşıp araştırma yapmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Aslında dışarıda da konuşmuştuk biraz. E, fen bilimleri öğrencilerden biraz daha uzak durulan bir konu yani. Genelde zor yapamam, edemem, benim o zekam yok veya okulun ona gücü yok gibi geri çekiliyor yani gençler. Aslında bunun önüne geçebilmek ve bunun aslında çok kolay ve çok önemli bir şey olduğunu belirtmek için çok mantıklı bir proje, proje olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. <gülüyor> Belki Damla bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir. Çünkü o hali hazırda projeyi sahada çocuklarla beraber uygulayan gençlerden biri. Evet aslında Özge'nin de dediği gibi yani bilim hayatımızın içinde yani hayatımızda olduğu için önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Biz çocuklarla iki gün boyunca projeler yani deneyler yapıyoruz, gözlemler, araştırmalar yapıyoruz. Ve gerçekten çok zevkli oluyor bunu da söyleyebilirim burada. Peki öğrencilerin geri bildirimleri hakkında bir bilginiz var mı? Yani burada çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Benim de çok ilgimi çekti. Sorgulayan, araştıran, merak eden, öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen çok yararlı bir proje. Peki öğrencilerden ne gibi geri bildirimler alıyor? Yani projeyi, projenin uygulandığı çocuklar diyelim. İlk başta özellikle geldiğimiz için çok teşekkür ediyorlar. Sürekli gelin. Hani bizden ayrılmak istemiyorlar. Evet. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum bir de e, çocuklara farklı pencereden bakmayı gösteriyoruz aslında bilime farklı pencereden bakmayı bilimin korkulmayacak bir şey olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ve biz e, onlara abi abla modeli olarak gidiyoruz yani bir öğretmen edasıyla yaklaşmıyoruz onlara e, bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Peki mesela dersten sıkılan ben çıkmak istiyorum burası çok sıkıcı of hani istemiyorum gelmeyeceğim bir daha deyip ikinci gün katılmayan veya ters tepki gösteren öğrenciler oldu mu? Ee, aslında olmadı çünkü deneyler çok zevkli ve buna isteyerek geliyorlar. Hatta bir sonraki sınıfa da bir hafta sonra da tekrar biz de gelelim bizi de alın tekrar böyle geri bildiğimlerde alıyoruz. Bilime farklı bir penceden bakmak dediniz. Bu çok güzel bir başlık bence. Çünkü bizim ne yazık ki akademik programlarımız genellikle hesaplamalar, ezberlemeler, kocaman kocaman kitapları yalayıp yutumalar üzerine kurulu. Ve neden, ne yazık ki deney yapmak, düşünmek, sorgulamak, merak etmek eğitim programımızın hemen hiçbir kısmında yok. Peki öğrenciler... Bu deneyleri yaptıktan sonra bir deney formu gibi bir şey tutuyorlar mı ya da belki deneylerin ne tür deneyler olduğundan bahsetmek istersiniz? Bir tür deney formu değil de onların gözlemlerini not edebilecekleri proje içerisinde araçlar var. Örneğin her deneyin kendine özgü bir posteri var. Çocuklar o deneyi uygularken orada gerçekleşen değişimleri o postere not edebiliyorlar. Böylelikle aslında yaptıkları çalışmanın bir bilimsel çalışma olduğunu ve bilimsel çalışmanın da bir şeyleri kaydetmekten, bir bilgiye ulaşmaktan, onu gözlemekten, gözlemlemekten geçtiğini öğreniyorlar. E, deneylerden bahsedelim tabii. Aslında sizin az önce söylediğiniz gibi çocuklar ilk olarak şunu ifade ediyorlar. Biz bugüne kadar hep yapılan deneyleri izledik ama ilk defa kendimiz yapıyoruz. O yüzden çok sevdik. Lütfen tekrar gelin. E, şöyle şeyler yapıyoruz. Projenin amaçlarından biri aslında bilim yapmak için ilaki laboratuvara ihtiyacımız olmadığını göstermek. Dolayısıyla bizim araçlarımız hep günlük hayatta etrafımızda ve evimizde bulabileceğimiz malzemeler. Örneğin şeker kullanıyoruz. Buz kullanıyoruz, balon kullanıyoruz, pipet kullanıyoruz, bunun gibi şeyler. Mesela çığlık atan balonlar diye bir deneyimiz var. Bu deneyde çocuklar balonlara çığlık attırarak sesin nasıl oluştuğunu öğreniyorlar. Yani sesin titreşim sonucu oluştuğunu bir balonun içerisine altıgen somun koyup onu dairesel hareketle çevirerek öğreniyorlar. Bunu yaparken eğleniyorlar her şeyden önemlisi ve kendileri yaptığı için akıllarında kalıyor. Peki çok güzel denelerden bahsettiniz. Bu deneyle girin öğrencilerin yaş aralığı nedir? Hani en aşağı en yukarı öğrenciler kaç yaşlarında oluyor? Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki çocuklarla Hı -hı. bu çalışmaları yapıyoruz. Peki ee... fen dersi dördüncü sınıfta giriyordu değil mi müfredat? Evet. Hı -hı. Ha, ya ben hatırlıyorum bizim bir laboratuvarımız vardı ve. E, bir şey deneyler yapmak istediğimiz zaman elimize kocaman bir liste verilir. Bunları bunları bunları bunları bunları alacaksın. Annemize gideriz, bir dünya para yatırırız ve onları bir kere kullanıp çöpe atarız bu şekilde ve hani maddi durumu olamayanlar izlerdi. Bu bunun aslında önüne geçme geçebilmek için çok mantıklı bir proje çünkü e, bu kadar para yatırmak yerine çok basit aletlerle aynı şeyleri elde edebiliyoruz. Yani sizin sayenizde onu fark edebiliyorlar en azından. Evet, biz zaten projenin bütün malzemelerini uyguladığımız okula kendimiz götürüyoruz. Çocuklardan tek isteğimiz gelip iki günlük çalışma içerisinde bizimle beraber olmaları. Dolayısıyla az önce o bahsettiğiniz işte malzemelere erişebilenler ve erişemeyenler arasındaki fırsat eşitsizliğini de kaldırmış oluyoruz ortadan. Peki bu iki günlük çalışma dediniz. Bu iki günlük çalışma belli bir etkinlik noktalarında mı yapılıyor yoksa siz okullara giderek mi bu etkinlikleri yapıyorsunuz? Biz belirlediğimiz okullara giderek bunları yapıyoruz. Peki bu okullar genellikle nasıl seçiliyor? Belki belli bir kriterleriniz vardır. E, bu konuda il ve ilçe milli eğitim Hı -hı. müdürlüklerinin desteği ve izniyle çalışıyoruz. E, onlara gidip öncelikle bu bir yasal prosedür var. İlk okullarına girip çocuklarla çalışmalar yapabilmek için. O prosedürü tamamladıktan sonra onlar bize okul önerileri sunuyorlar. E, biz de... Kendi ekibimizin sayısının el verdiği kadar ilk öğretim okuluna gidip çocuklarla çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl dört farklı şehirde sekiz ayrı ilk öğretim okulunda 1037 çocukla beraber çalıştık. Bu çalışmayı da 90 genç bilim açısı arkadaşımız yaptılar. Bu ille iller peki belki söylemek istersiniz? Tabii. İzmir, Ankara, Kars ve İstanbul'da çalıştık. Peki. İki tane... Nasıl diyeyim görevli başlarına gidiyormuş tam cümleyi kuramadım şu an ama o iki kişiyi neye göre seçiyorsunuz nasıl seçiliyor? Yani aslında e, gönüllü olması önemli öncelikle. E, biz gittiğimiz okula örneğin dört kişi ve daha fazla şekilde gidiyorduk. Çünkü e, çocuklar ekip halinde oturuyorlar. Ve her ekibin başında bir kolaylaştırıcı oluyor. Biz gittiğimizde çocuklara tabii ki karışmıyoruz. Her şeyi onlar dokunarak yapıyorlar, hissederek yapıyorlar. E, bu yüzden sadece yardıma ihtiyaçları olduğunda onlara yardım ediyoruz. E, böyle. Bir sınıfın başına kaç kişi düşüyor mesela? Yani en az dört kişinin gitmesini istiyoruz açıkçası. Anladım. Peki mesela dinleyicilerimizden gönüllü olmak isteyenler nasıl size başvurabilir? Yani e, isteyen biri katılabilir mi gönüllü olarak? Bunu nasıl sağlıyorsunuz? E, tabii isteyen herkes e, bu proje içerisinde gönüllülük yapabilir. E, bu durumda onlardan tek istediğimiz Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla bize ulaşmaları. E, telefon açabilirler ya da e-posta ile bize ulaşabilirler. Bir sonrasında kendileriyle iletişime geçip projeye dahil olma süreçlerini başlatıyoruz. Hemen okuldaki çalışmalara gidip bir süre gözlemleyip daha sonra çocuklarla birlikte çalışmalara başlayabiliyorlar. Anladığım kadarıyla üniversite öğrencileri. Değil mi? Evet, Toplum Gönüllüleri Vakfı 17-25 yaş arası gençlerle çalışan bir vakıf. Bu gençlerin de büyük bir bölümünü üniversite öğrencileri oluşturuyor. Bu bir ön koşul değil. Dolayısıyla eğer siz bu yaş aralığı arasında, aralığındaysanız ve proje içerisinde yer almak istiyorsanız bu projede gönüllülük yapmanız için yeterli bir şey. Peki, biraz ben çocuk haklarına da değinmek istiyorum. Programımızın başında çocuk haklarından da bahsedildiğini söylemiştiniz bu program dahilinde. Çocuklara çocuk hakları nasıl öğretiliyor? Bu hemen hemen her programda sorduğumuz bir soru. Çünkü hemen hemen her programda da farklı yöntemlerle karşılaşıyoruz. Çünkü çocuklara çocuk haklarını büyüklerin öğretmesi gerçekten de çok ilginç gelen bir mevzu. Ve çocukların hakları var ve bunların çocukların öğrenmesi gerekiyor. Ama bunu büyükler öğretiyor. Evet, biz aslında çocuklara çocuk haklarını öğretmiyoruz. Biz öncelikle gençlerle birlikte çocuk haklarını konuşuyoruz ki gençler sahada yaptıkları çalışmayı çocuklarla birlikte yaptıkları için onlarla kurdukları ilişkide Buna dikkat etmeleri, bunu bilerek hareket etmeleri önemli olan. Dolayısıyla aslında çocukların da birer birey olduğunu, onların da fikirlerinin olduğunu, kendilerini ifade etmeleri gerektiğini, bir şeyleri tek başlarında yapabileceklerini gençlerle paylaşıyoruz. Ki proje içerisinde çocuk haklarıyla ilgili, yani çocuk haklarına ters düşmeyen bir yaklaşımla çalışmalar yapabilelim. Katılım hakkı mesela bunun örnek olabilir. Aynen öyle. Çocuklar için veya... Eğitim haklarının daha iyi seviyelere çıkarılması. Evet. Peki bu projede genel olarak bir akademik kaygı var mı? Yani öğrencilerin dersleri, derslerini iyileştirmeleri şeklinde. Gerçi iki günlük bir proje olduğundan çok büyük bir etki yapacağını düşünmüyorum ama... Belki hani yola çıkışta böyle bir amacınız vardı. Evet çok haklısınız. Ee, i̇ki günlük bir çalışma olduğu için sadece başlangıç düzeyinde bir çalışma. Projenin tek hedefi bilimin korkulacak bir şey olmadığını... Ve günlük hayatımızın içerisinde var olan bir şey olduğunu ve herkes tarafından her yerde yapılabilecek bir şey olduğunu çocuklara gösterebilmek. E, o yüzden ne çocukların dersleriyle ilgili ne de gençlerin dersleriyle ilgili veya işte akademik yaşamları ile ilgili bir kaygı gütmüyor. E, çok daha başlangıç seviyesinde e, bir giriş niteliği taşıyor proje. Projeyi yaptığınız okullarda fen öğretmeni ben olsaydım. Sizin sınıfınıza girip aslında nasıl yöntemler kullandığınızı, ne araçlar kullandığınızı, işi ne kadar kolaylaştırdığınızı kendim görmek isterdim ve aynı şekilde ona devam ettir, onu devam ettirmek isterdim. Çocuklarla aynı şekilde gitmek isterdim. Peki bunu yapmak isteyen öğretmenler oldu mu? Ee, sınıf öğretmenlerinin çoğu evet geldi. Hani neler yaptığımızı, nasıl bir yol izlediğimizi görmek açısından geldiler. Fakat e, fen öğretmenlerinin geldiğini söyleyemem açıkçası. Sadece sınıf öğretmenleri. Fen öğretmenleri bu konuda ilgili değil sanırım. Evet, evet, ya da değiller. dersimiz boş, oh, bir kahve içelim, kitap okuyalım evet. kafamız rahatlasın havasında. Belki ben. de zaten bizim e, derste işlediğimiz konuları çocuklarla birlikte çalışıyorlar deyip aslında bizim nasıl bir yöntemle o çalışmayı yaptığımızdan hiç haberdar olmadan... Onlar pek de merak etmeden bu süreci geçiriyorlar. Ama genel olarak Damla'nın dediği gibi böyle bir ilgiyle fen öğretmenleri özelinde karşılaşmadık. Ee, ama yine de çalışma yaptığımız okullarda öğretmenlerin bizi arayıp proje kitapçıklarını istediğini çok yaşadık. Ee, onlara böyle bol sayıda kitapçıkları gönderdik ki bizim çalışamadığımız sınıflarda da yapmak istedikleri zaman bu deneyleri yapabilsinler. Aslında böyle bütün bir sene boyunca fen dersinde uyumuş, sıkılmış, çıkmak istemiş öğrenciler iki günde bir anda böyle fen hayatlarına nasıl değiştiğini görüyorlar ve tekrar derse katılmak istiyorlar. Ondan sonra bir hayal kırıklığı yaşayacak vardır bence çünkü iki gün boyunca çok eğlenceli geçmiş o fen dersleri ve iki gün sonunda tekrar fen dersi geldiğinde aynı şekilde okuyup geçip okuyup geçip devam edecekler. Belki bu noktada biraz daha pozitif bakmak lazım çünkü ben şöyle şeyler hayal ediyorum proje içerisinde beraber çalıştığımız çocuklar aslında fen biliminin nasıl bir şey olabileceğini bizimle birlikte deneyimlemiş oluyorlar ve öğretmenlerinden bunu talep ediyorlar sonrasında yani biz e, örneğin işte sesin nasıl oluştuğunu mal onlara çığlık attırarak öğrendik Sadece siz bize bunu anlatmak yerine belki farklı bir metot kullanarak bunu biz kendimiz deneyimleyebiliriz gibi bir taleple öğretmenlerine gidebilirler. Ee, bunun ne kadarını yapıyorlar henüz bilmiyoruz. Çünkü projeyde çocuklarla çalıştıktan sonraki süre için bir değerlendirme çalışmamız yok bizim. Sadece proje sürecini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bilmiyorum oluyor mu ama öyle olmasını umut ediyorum. Aslında böyle bir şey devam süreklilik olsa... Çok daha iyi olur geri dönüşümü alabileceğiniz bir şey olsa hani daha sonradan öğretmenlerle konuşabilseniz evet. geri dönüşümü alsanız çok daha mantıklı evet, olur bence. Evet. Şöyle bir şey ekleyebilirim yani bazı çocuklardan evet hani bilim hayatımızda dedik bazı çocuklar mesela gidiyorlardı evde deneyip yapıp tekrar geliyorlardı ve ben bunu yaptım. Diyorlardı. Örneğin tamamen fen bilgisi derslerine sıkıştırmak yerine zaten çocuklar bunu hayatta, evlerinde, aileleriyle birlikte zaten gözlemleyebiliyorlar, araştırabiliyorlar. Ben bir de şöyle bir gözlemim var. Genel olarak fen derslerinde öğrencilerin öğrendiği şeyler sanki hani o yaptıkları hesaplamalar, ezberledikleri formüller sanki farklı bir evrende, farklı bir dünyada oluyormuş gibi geliyorlar görünüyor öğrencilere halbuki bu projeyle öğrencilerin aslında fen derslerinin gerçek hayatta yani şu an bu radyo ortamında bile fen ders fenle alakalı bir sürü şey olduğunu gösteriyor öğrencilere yani öğrencilerin evleri evlerine gidince tekrar aynı şeyleri denemeleri tekrar aynı sonuçla karşılaşmaları yani bence bu projenin en güzel çıktısı. Evet, ben buna katılıyorum. Projenin etki değerlendirmesinin sonucu da aynı şeyi söylüyor. Çocuklar aslında... E, ...fen bilimleri dediğimiz şeyin eğlenerek yapılacak bir şey olduğunu gördükleri zaman... ...bilim insanı olmaya dair motivasyonları da artıyor. Yani bizim çalıştığımız 1037 çocuğun %94'ü gibi bir oranda... ...çocuklar bilim insanı olmak istediklerini dile getiriyorlar. E, ya da işte çok eğlendiklerini ve hayatlarının her anında bilimin olmasını istediklerini söylüyorlar. Bunlar da aslında onların hayatlarında bir şeylerin değiştiğini söylüyor bize. Peki bu... Ben bir söyleyeyim. Çünkü çok içimde kaldım. Peki e, kitapçıktan bahsetmiştiniz. İçinde deneyler e, olan bir şey sanırım. Bunları öğrencilere verebiliyor musunuz? Hani onlar istediklerinde öğretmenler anlatmasa geçse bile evlerinde yapabilecekleri şekilde bilgiler olan bir kitapçık öğrencilere dağıtılıyor mu? Hı hı. Yani her çocuğa kitapçık veriyoruz ve e, bunu yine gidip evde de yapabiliyorlar. Peki ben şunu sormak istiyorum. Yani bu çok güzel bir proje. Peki bunun devamlılığı var mı? Yani örneğin seneye veya ondan sonraki yıl tekrar aynı okullara ya da farklı okullara gidilecek mi? Nasıl bir program iz izlenecek? Ee, biz Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak bu projeye beş yıllık bir planlamayla başladık. Projenin pilot yılını yani ilk yılını geride bıraktık. Dolayısıyla dört yıl daha projeye devam etmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz sene dört şehirde çalıştık. Bu sene bu sayıyı altıya çıkarıyoruz. Her yıl biraz daha genişleyerek aslında projeye devam etmeyi planlıyoruz. Peki aynı okullara gidilmesi planlanıyor mu? Hani... Bu projenin devamlılığı için sonuçta öğrencilerin e, bilime gerçek bilimin eğlenceli bir şey olduğuna, bütün hayatımıza e, olduğuna ikna olmaları için her yıl gidilmesi gerekiyor mu sizce? Yoksa hani o okullara bir kere gidilmesi yeterli mi? Ee, yani 4, 5 ve 6. sınıftaki çocuklarla çalıştığımız için e, yeni Tekrar aynı okula gitmek bizim için bu sene dördüncü sınıf olacak çocuklarla çalışmak anlamına geliyor Hı -hı. yalnızca. Ee, gidebiliriz. Ee, proje içerisinde hedefimiz mümkün olduğunca farklı yerlerde çok sayıda çocuğa ulaşmak. Ama bir okula girdiğimiz zaman o okuldaki dört, beş ve altıncı sınıfta okuyan tüm çocuklarla çalışıyoruz ki çocukların bir bölümüyle çalışıp bir bölümüyle çalışmamış olarak oradan ayrılmayalım. Bu özellikle dikkat ettiğimiz bir şey. Çünkü böyle bir şey olunca kendi aralarında kırgınlıklar oluyor. Bize karşı kırgınlıklar oluyor. O yüzden mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. İl sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz peki? Yani sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Kars dışında. Evet bu sene 6 il olacak. Bunların hepsi değişebilir de bu 4 ile 2 tane başka il de eklenebilir. Buna projeyi uygulayacak olan toplum gönüllüsü gençler karar verecekler. Bu sene sanırım yani geçen sene sanırım hedefinizin üstüne çıkmışsınız okul sayısında. Eee 4 okul hedefleniyordu. Bunu 2'ye katladık. 8 okulla çalışma imkanı bulduk. aynı zamanda 900 çocuk hedefleniyordu ve 1037 çocukla çalışma imkanı bulduk. Neden böyle bir şey karar verdiğinizden yani 2'ye katlama? aslında hani karar vermek değil. Baktık yapabiliyoruz. Bir okulu bitirdikten sonra başka okullar aramaya başladık ve bulduğumuz okullarla da yine yaptığımız etkinliklere devam ettik. Anladım. Süreklilik yani. Evet. <gülüyor> peki, kitapçıklar ve bu gibi ekipmanlar kimler tarafından hazırlanıyor peki? E, projenin bir içerik danışmanı var. Fen bilimleri konusunda uzman bir arkadaşımız kendisi. Biz projeye başlamadan önce hazırlık aşamasında bütün içeriği o kendisi tasarladı. Aynı zamanda çocuklarla çalışma konusunda da deneyimi olan birisi. E, ve proje süresince bizimle beraber e, o da bu ekibin içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla biz projeyi uygularken herhangi bir yerde bir sıkıntı yaşadığımız zaman ya da bir sorumuz olduğu zaman danışmanımıza ulaşabiliyoruz ve ondan destek alabiliyoruz. Ee, bu bu şekilde hazırlandı ya yani uzman bir ekip tarafından. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum hani gelecekten bahsettik biraz sanki gelmemiş gibi olacağız ama hani bu benim hemen hemen her programda merak ettiğim bir şey ben geçmişi de merak ediyorum bu proje nasıl ortaya çıktı yani. Hemen hemen her proje bir eksiklik yüzünden, bir gereklilik yüzünden ortaya çıkar. Buna nasıl bir gereklilik vardı da bu projeyi yapma ihtiyacı duydu Bayer ve işte Toplum Gönüllüleri Vakfı? Bu projede diğer projeler gibi bir ihtiyaçtan doğdu. Türkiye fen bilimleri konusunda yapılan birçok araştırmada son üçte yer alıyor ve toplumda var olan genel, Ön yargıyı kırmak amacıyla aslında bu konuya dair kaygısı olan iki kurumun ortaklık kurmasıyla beraber ortaya çıktı. Bu işte fen bilimleriyle ilgilenen kişiler zaten iş bulamazlar. Bu bölümleri okumak zordur, okusalar bile bir işe yaramaz. Ya da işte fen bilimi dediğimiz şey erkek işidir. Kadınların veya kız çocuklarının zaten bu konularda ilgili yapabileceği bir şey yoktur çünkü kapasiteleri yetmez gibi gibi ön yargıları kırma ihtiyacıyla Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı bir araya geldi ve Bayer Genç Bilmençileri projesi ortaya çıktı. Ee, zamanımız da azalıyor yaklaşık bir üç dakikamız var. Ee, bize son olarak söylemek istediğiniz proje ile alakalı bir şey var mı? Bir de iletişim bilgileri. Evet. E, projeye her zaman herkesi bekleriz. Dahil olmak isteyen herkes istediği zaman bize ulaşabilir. E, biz böyle bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki daha büyük bir ekip olarak daha fazla çocukla birlikte çalışma imkanımız olacak. E, projenin içerisinde yer almak isteyen kişiler bana özge.sonmez at mail adresinden ulaşabilirler. E, ben de bu yıl bu projede gönüllük yapmış biri olarak... Çok eğlendiğimi söyleyebilirim ve çok şey öğrendim, çocuklardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ve bu yüzden bütün gençleri projeye bekliyorum. Evet, yaklaşık bir, bir dakikamız daha var. Belki bu proje hakkında biraz bir şeyler söylemek isteriz. Benim en başında zaten çok hoşuma gitti ve ülkemizin böyle bir şeye çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. İnşallah bu böyle devam eder ve bu okulların ve öğrencilerin sayısı daha çok yükselir. Ve her fen öğretmenleri aynı şekilde devam eder. Buradan da onun çağrısını yapalım dinleyen olursa, oluyorsa eğer. Çok basit şekilde çok daha güzel eğitim verebilirler. Daha az parayla diyebilirim. Evet ben de şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Okul bittikten sonra da öğrencilerin fen alanında ilgi duymalarını, fenin hayatın her yerinde olduğunu, siz de dediğiniz gibi fen fenle ilgili bölümleri okumanın gereksiz olmadığını hatta çok önemli olduğunu dünyanın gelişimi için e, ve aynı zamanda buradan fen öğretmenleri dinliyorsa yine bu projeye belki ilgi duymalarını sağlayabiliriz. E, bir Söz programında sonuna geldik. E, Biz din dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eleştirileriniz, yorumlarınız için soskuçkunradio.com e, adresine maillerinizi bekliyoruz. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Biz ederiz teşekkür bizi davet ettiğiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Uzay Polat'a teşekkür ederiz. Söz Küçün